63 Namazın Ehemmiyeti. Dürrül Muhtar'da namazı anlatmaya başlarken ve İbni Abidin Reddü'l Muhtar kitabı 234. sayfede bunları açıklarken buyuruyor ki Adem Aleyhisselam'dan beri her dinde bir vakit namaz var idi. Hepsinin kıldığı bir araya toplanarak bize farz edildi. Namaz kılmak, imanın şartı değil ise de, namazın farz olduğuna inanmak, imanın şartıdır. Namaz, dua demektir. İslamiyet'in emrettiği, bildiğimiz ibadete, namaz, salat ismi verilmiştir. Mükellef olan, yani akil ve bali olan, her Müslümanın, her gün, Beş vakit namazı kılması farza aındır. Farz olduğu Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiştir. Miraç gecesinde beş vakit namaz emrolundu. olundu. Miraç hicretten bir yıl önce Recep ayının 27. gecesindeydi. Miraç'tan önce yalnız sabah ve ikindi namazı vardı. Yedi yaşındaki çocuğa namaz kılmasını emretmek, on yaşında kılmaz ise el ile dövmek lazımdır. Mektepteki muallim, talebesini de çalıştırmak için el ile üç kere dövebilir. Daha fazla vuramaz. Sopa ile dövemez. İslam mekteplerinde falaka olamaz. Sopa, karakolda, hapishanede olur. Dinsizler, Gençleri İslamiyet'ten soğutmak için, tiyatrolarda, filmlerde hocaların talebeyi falakaya yatırdıklarını gösterip, din dersleri, İslam mektepleri kapatılarak gençlik falakadan, sopadan kurtarıldı derlerse, İslam dinine iftira etmiş olurlar. İslamiyet'te talebeyi sopa ile dövmek yasak olduğu, din kitaplarında açıkça yazılıdır. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem el ile üçten fazla vurmayı bile yasak etmişti. Çocuklara başka ibadetleri de öğretmek ve yapmaya alıştırmak, günahlardan men etmek lazımdır. Farz namazların ehemmiyetini bildirmek için Muhammed Rebhami rahmetullahi aleyh 444 kitaptan toplayarak Hicretin 853. senesinde Hindistan'da yazdığı Riyadun Nasih'in adındaki Farisi kitabının ikinci kısmı, birinci bab, 12. faslında buyuruyor ki, Sahihayn ismi verilen din-i İslam'ın iki temel kitabında, Buhari ve Müslim'de, Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh, bildirdiği bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, birinin evi önünde nehir olsa her gün beş kere bu nehirde yıkansa üzerinde kir kalır mı diye sordu. Hayır ya Resulallah dedik. İşte beş vakit namazı kılanların da böyle küçük günahları affolunur buyurdu. Bazı cahiller bu hadisi şerifi işitince o halde hem namaz kılarım hem de istediğim gibi keyif sürerim. Nasıl olsa günahlarım affolur diyor. Böyle düşünmek doğru değildir. Çünkü şartlarıyla, edepleriyle kılınıp kabul olan bir namaz günahları döker. Sonra küçük günahları affolsa bile Küçük günah işlemeye devam etmek, ısrar etmek büyük günah olur. Büyük günah işlemeye ısrar etmek de küfre sebep olur. İbn Cevzi el Mugni ismindeki tefsirinde buyuruyor ki, Ebu Bekr Sıddık, radıyallahu anh, buyurdu ki, beş namaz vaktleri gelince melekler der ki, ey Adem oğulları kalkınız. İnsanları yakmak için hazırlanmış olan ateşi, namaz kılarak söndürünüz. Bir hadis-i şerifte, mü'min ile kâfire ayıran fark, namazdır buyuruldu. Yani mü'min namaz kılar, kâfir kılmaz. Münafıklar ise bazen kılar, bazen kılmaz. Münafıklar, cehennemde çok acı azap görecektir.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 Fıkıh imamlarından i̇mam Ahmed Ahmet İbni Hanbel, İshak İbni Raheveyh, Abdullah İbni Mübarek, İbrahim Nehâi, Hakem bin Uteybe, Eyüp Sahtiyâni, Davud Ta'yi, Ebu Bekr İbni Şeybe, Zübeyir bin Harp, daha birçok büyük alimler bir namaza amden yani bile bile kılmayan kimse kâfir olur dedi. O halde ey din kardeşim bir namazını kaçırma ve gevşek kılma seve seve kıl. Allahü Teala kıyamet günü bu alimlerin içtihatlarına göre ceza verirse ne yaparsın? Tefsiru Muknide diyor ki büyüklerden biri şeytana dedi ki senin gibi mel'un olmak istiyorum. Ne yapayım? İblis sevinip benim gibi olmak istersen, namaza ehemmiyet verme ve doğru yalan her şeye yemin et, yani çok yemin et, dedi. O kimse de, hiçbir namazı bırakmayacağım ve artık yemin etmeyeceğim, dedi. Hanbelî mezhebinde bir namazı özürsüz kılmayan, mürtet gibi katlonlur ve yıkanmaz, kefenlenmez ve namazı kılınmaz. Müslümanların mezarlığına gömülmez ve mezarı belli edilmez. Dağda bir çukura konur. Şafii mezhebinde, namaz kılmamakta ısrar eden, mürtet olmaz ise de, cezası katildir. Maliki mezhebide, Şafii gibi olduğu, İbni Abidin'de ve Milal Nihal tercümesi, 63. sayfede yazılıdır. Hanefi mezhebinde ise, Namaza başlayıncaya kadar hapsolunur veya kan akıncaya kadar dövülür. Fakat namaza ehemmiyet vermeyen, vazife bilmeyen, dört mezhepte de kafir olur. Namazı bile bile kılmayıp, kaza etmeyi düşünmeyen ve bunun için azap çekeceğinden korkmayan kimsenin, hanefi mezhebinde de kafir olacağı, hadikada, dil afetlerinde yazılıdır. Allahü Teala Müslüman olmayanlara namaz kılmasını, oruç tutmasını emretmemiştir. Bunlar Allahü Teala'nın emirlerini almakla şereflenmemişlerdir. Namaz kılmadığı için, oruç tutmadığı için bunlara bir ceza verilmez. Bunlar yalnız küfrün cezası olan cehennemi hak etmişlerdir. Zadül Mukvin kitabında diyor ki. Eski alimler yazmış ki beş şeyi yapmayan beş şeyden mahrum olur. 1. Malının zekatını vermeyen malının hayrını görmez. 2. Uşrunu vermeyenin tarlasında kazancında bereket kalmaz. 3. Sadaka vermeyenin vücudunda sıhhat kalmaz. 4. Dua etmeyen, arzusuna kavuşamaz. 5- Namaz vakti gelince, kılmak istemeyen, son nefeste kelime-i şehadet getiremez. Namaz kılmanın birinci vazife olduğuna inandığı halde, tembellik ederek kılmayan fâsıktır. Saliha kızın küffü değildir, yani o kıza layık ve uygun değildir. Görülüyor ki farz namazı kılmamak imansız gitmeye sebep olmaktadır. Namaza devam kalbin nurlanmasına ve saadete ebediyeye kavuşmaya vesiledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz nurdur buyurdu. Yani dünyada kalbi parlatır, ahirette sıratı aydınlatır. Allah'ın dostlarına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 Gece giderken bunu yakaladılar. Hırsızlarla beraber valiye çıkardılar. Hapsedin dedi. Demirci, hapishanede abdest alıp namaz kıldı. Ellerini uzatıp, Ya Rabbi, günahım olmadığını ancak sen biliyorsun. Beni bu zindandan ancak sen kurtarırsın. Ya Rabbi, beni kurtar, diye dua etti.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 Sana yalvaran ancak muradına kavuşur. Hemen o gece, hapishane müderini çağırıp, bir mazlum kalmış mı dedi. Müdür, bunu bilemem, yalnız biri namaz kılıp, çok dua ediyor. Göz yaşları döküyor deyince, onu getirtti. Halini sorup anladı. Özür dileyip, hakkını helal et ve bin gümüş hediyemi kabul et,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 Dünyada ve ahirette bizi kimseye muhtaç bırakma. Amin. Riyad-ül nasihinden tercüme tamam oldu. Kitabül fıkh, alel mezâhib-ül namazı anlatmaya başlarken diyor ki, namaz, İslam dininin direklerinden en ehemmiyetlisidir. Allahü Teala kullarının Yalnız kendisine ibadet etmeleri için namazı farz etti. Nisa suresinin 103. ayeti namaz müminler üzerine vaktleri belirli bir farz oldu demektir. Hadis-i şerifte Allahü Teala her gün beş vakit namaz kılmayı farz etti. Kıymet vererek ve şartlarına uyarak her gün beş vakit namaz kılanı cennete sokacağını Allahü Teala söz verdi buyruldu. Namaz ibadetlerin en kıymetlisidir. Hadis-i şerifte namaz kılmayanın İslam'dan nasibi yoktur buyruldu. Mihka'tta ve Kunuzudde Kayık'ta ve Sahihain'de ve halebî'de bildirilen hadis-i şerifte de insan ile küfür arasındaki fark namazı terk etmektir, buyuruldu. Bunun manası, insan ile küfr, ayrı ayrı iki varlıktır. İkisini birleştiren yol, namaz kılmamaktır. Aralarından namaz kılmamak kalkınca, yani bir insan namaz kılarsa, bu insan ile küfr arasında yol kalmaz. İkisi birbiriyle birleşmez. Bunun manası, küfr, bir özelliktir. Kendi kendine bulunmaz. Bazı insanda bulunur. Küfr bulunan insanda namaz kılmamak vardır. Küfr bulunmayan insanda namaz kılmamak yoktur. Küfr bulunan insan ile küfr bulunmayan insan arasındaki fark, namaz kılıp kılmamaktır demektir. Bu hadis-i şerif, insan ile ölüm arasındaki fark, Nefes almamaktır, sözüne benzemektedir. Ölüm bulunan insan nefes almaz. Ölüm bulunmayan insanda nefes almamak yoktur. Nefes almamak bulunan insanın ölü olduğu anlaşılır. Bu hadisi şerif, namaz kılmakta tembellik edenleri şiddetle korkutmaktadır. Namaz kılmak, Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünerek, Onun karşısında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 Din kardeşinin yardımına koşanın yardımcısı Allah'tır. Hadisi şerifindeki müjdeye kavuşmak için yarış ederler. Akıl isen kıl namazı, Çün saadet tacıdır. Sen namazı öyle bil ki müminin miracıdır. Kurretül uyun kitabındaki hadisi şerif'te buyuruldu ki Namazı özürsüz kılmayan kimseye, Allah-u 15 sıkıntı verir. Bunlardan altısı dünyada, üçü ölüm zamanında, üçü kabirde, üçü kabirden kalkarkendir. Dünyada olan 6 azap. 1- Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. 2- Allahü Teala'nın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kendinde kalmaz. 3. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez. Bu hadisi i şerif gösteriyor ki farzları vaktinde kılmayanların sünnetleri kabul olmaz. Yani sünnetlerine sevap verilmez. 4. Duaları kabul olmaz. 5. Onu kimse sevmez. 6.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 Allahü Teala onu kızgın olarak karşılar. Üç hesabı çok çetin olup cehenneme atılır. Geçirme ömrünü mümin, sakın ki kılık hal üzere. Sözün manasını anla, ne yürürsün hayal üzere. Bu dünyanın süslerine aman aldanma ey gafil. Buna her kim gönül verse geçer ömrü melal üzere. Bir dikkatli nazar etsen bu dünya ehline canım. Kazanırlar para daim, bunlar cenk ve cidal üzere. Bu dünyaya neler geldi, ben diyenler geçip gitti. Bilmeli bu fani mülkü yarattı hak.